1387 numaralı konu, Ebu Zer, Übey bin Kab ve Ali'nin, dünya için ilim isteme hakkındaki sözleri, Ebu Zer şöyle dedi, şunu bilin ki Allah'ın veşi için elde edilmesi gereken şu hadisleri, bir insan dünya için elde ederse, cennet kokusunu ebediyen alamayacaktır. Hazreti Ömer, Kab, A, ilmi, alimlerin kalbinde yerleştikten sonra götüren ne olabilir, diye sordu, Kab, hırs ve insanlardan menfaat beklemek dedi.